Bu bölümde Altugür kaynaklı konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konuşmamız Kayıp Dünyanın eklerini, yazarları, altuğun yazmak isteyenlere tavsiyelerini ve Kayıp Dünyanın yazarlık derslerini içeriyor. Umarım dinlerken zevk alırsınız. Tabii bu bölüm aynı zamanda Altuğla söyleşimizin son bölümü. Keyifle dinleyin. Abi e, şimdi e, şey eskiden Kayıp Dünyanın karpuz gibi bir eki vardı. Hmm. Fantastik miydi? <gülüyor> Evet. evet. <gülüyor> Tekrar olması ihtimali var mı bunun? Temelde yazı olmadı, gelmediği için mi ee, yok yani? Birisi bir şey yollarsa tabii ki. Şimdi e, kayıt dünyanın kartıcı yok ama çocuk bölümü Evet. Ben de on, ona da gelecektim. Şimdi bir de çocuk bölümü var. Bir de çocuk bölümü O çocuk bölümü e, bizim yiyenlerimiz sayesinde, eşimin yiyenlerimiz sayesinde ortaya çıktı. Evet. 1'i 8, biri yaşında, dünya tatlısı şey, kendi hikayelerini yazıyorlar. Bir karakterleri var, o karakterin başından geçen hikayeleri bölümdürüm göndiriyorlar. Ve sınıf arkadaşları, okul arkadaşları bunları kayıtlı yazdığına okuyor. Hmm. Biz istedik ki, yani bu ilk bölümleri yazdıklarında bunu herkes okusun, bütün çocuklar bir şeyler göndersin. Bakın yakında onların arkadaşlarından başla, İstanbul'dan, Eskişehir'den, İzmir'den, Kayseri'den, her yerden çocuklar arkadaşlarıyla paylaşmak istedikleri şeyler. Ne Umarım Hiç... o da güzel bir şey olur. Yani çocuklar için fantastik edebiyat esasen çok önemli bir şey çünkü. Kendi masallarını yazıyorlar, değil mi? Tabi tabi. Yani e, bir de üstelik yani Kayıp Dünyadaki halse iyice e, güzel. Yani çocukların çocuklar için e, fantastik bir şeyler yazması. Yani çocuklar zaten <gülüyor> çok, çok fantastik şeyler yazabilen e, varlıklar ama tabii... <gülüyor> <gülüyor> yani e, şey Çocukların e, Sadece fantastik bir şey üretmeleri değil Bir şey üretiyor olmalı Tabi tabi Birkaç yıldır okuma yazmayla ilgilenen bir çocuğun Oturup hikaye yazması Ve bu hikayeyi dil bilgisi kurallarına göre yazmaya uğraşması En azından uğraşması e, 28-29 yaşındaki Abilerinin ablaları biraz görter Diğilmiyor Evet Ben e... nasıl bir <gülüyor> taş birilerine geldi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç olmaz. Tabii. 11 yaşındaki çocuk yazdığım yazı bozuk olmasın, kimse beni ayıklamasın diye riskin üzerinde tekrar tekrar okuma yapıyor. Evet. Bu sadece bir yerde yazından yayınlanan yazı için söylemiyorum. Forum mesajları için yazıyordu. Hepimizin forumları var. Aşağı yukarı internet forum kaydı. Ama yazıyı klavyeye bakarak yazıp Bunda enter Enter'a bastığınızda o noktadan itibaren yazı düzeltme yapılmıyor. Yapılamıyor demiyorum. Yapılmıyor. E sen evet. nokta kullanmazsan, bir kullanmazsan, büyük harfin ne olduğunu bilmiyorsan, hele ki paragraflar haberi yoksa, tabii ki bu çocuk senin önüne geçecek bir elinde Bu da soğuk bir çocuk. Şey böyle, ee, acımasız oldu esasen bu biraz ama haklı bir acımasızlık yani. Sen edebiyata sen için söylemiyorum, yani yapan için söylüyorum. E sen yaptığın edebiyata saygı duymayıp acımıyor. Ben sana hiç acımam. Tabii. Yani ben bazı hikayeleri okuyorum, sadece kayıtlardan değil, internette de okuduğumda gözümden yaş akıyor. Hadi bunu bir yayınladı, bunu bir nasıl yazdı? <gülüyor> Yazdıktan sonra hiç yok. <gülüyor> Arkadaş, <akıyordum>. e, <gülüyor> kitaplar da var. Var var. Kitap. var var var var. Çok e, feci yani, ama var yani. Ben de şey hani gerçi hani kitapta çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü alıp şey yapmıyorum. Hani kitapçıda bakıp hımm lan bu okunmaz deyip atıyorum ama internette filan e, öyle yeni çıkmış yani yeni çıkmış derken piyasaya Nerede? yeni Nerede? çıkmış atılmış e, şeylerin e, çocukların yazılarını çocuk derken de hani e, çocuk arkadaşlar, arkadaşlar hani e, şey yani 8-10 yaşındaki çocuk değil ama 15-16 yaşındaki çocuk yazılarını okurken de e, ağlıyorum bazen hakikaten. Yani e, bir buçuk, iki sayfa boyunca paragraf e, vermeden e, aralıksız <gülüyor> bir yığın döküm halinde e, şeylere rastlayınca çok... Ama bir dakika, bunu sadece bunu yazan adamı suçlayarak götürmüyorum. Burayı bir çözelim. Bunu yapan adam bu ülkenin okullarında okudu. Tabii tabii. Yani öyle bir problem var. aldı ve Kitap okuyu okumuyor. Otursaydı daha düzgün yapardı ama daha çok dinliyor anlıyorsun. <gülüyor> e bu adam yazmaya niyetlenmiş, bir şey üretmeye niyetlenmiş. Biz ona, biz ona o kadar kızmamalıyız. Bence. Bir şey çıkartmak istiyor, bir şey geliyor içinden, taşıyor ki yazıyor. Tabi. Hikaye, makale. Neyse, bir şey yazıyor. Ha birine güzel görünmek içindir, işte kendinden bahsedilmek içindir veya içinden taştığı içindir. Bunu bilemeyiz. Ona bir şey çıkarıyor bu adam. Ama kötü çıkarıyor. Usulünce değil de çıkarıyor. Ne yapacağız? Şimdi bunu düğürsen, sen bunu böyle yapma desen iki tepki verilir. Peki düz, düzgününü gösterirler. Ya da sen bilmiyorsun, ben eleştirmek için yapıyorsun. <gülüyor> i̇kinci adam faydan dokunmaz zaten. O kaybolmuş çıkarmış. Ama birinci adam düşün bak, 29-30 yaşında bu dediğin hataları yapan adamlar var. Tabii. Ve bana doğrusunu <gülüyor> göstermiyor. Okulda doğrusunu görememiş. Bu böyle yazılır dememiş öğretmen. Ne yapacaksın? Yani öyle bir genel evet. problemimiz var tabii. Hani e, bizim okullar da e, çok muhterem olduğundan e, ciddi şey problem var hani eğitim. Ama o biraz da e, kişisel tırnaklamayla e, alakalı. Hani e, ben düzeltiyor. Yap yapanlar düzeltiyor. Tabii. veya yapmayanlar saldım çayra, mevlam çayra yazılar. <gülüyor> Sonra biz bunları internette görüp Allah'ım ne yapıyorsun <gülüyor> diyoruz ya da demeden Allah'ım ne yapmış deyip büyük ihtimalle pencereyi kapatıyoruz. E, filan herhalde yani. <gülüyor> Çünkü evet. şey, insanın da kendini başkasını düzeltmek için yapabileceği bir işkencenin bir haddi hesabı var yani. Ama hani... bunu sen yapıyorsun, ben yapıyorum. Birkaç kişi daha yapıyor. De. Bu edebiyatla yeni başlayan başlandığı karşısına ilk böyle bir eser çıkınca nedir kardeşim bu çakma sapan bir edebiyat diyor. Yani, yani bu, edebiyat bile değil yani... bile diyebilir hatta yani. Evet onu yapanlar demek ki bu kalitede yapıyor diyip adam vazgeçiyor ya da vazgeçmese bile soğuyor. Hadi soğumadı hayal kurduğu şeyi yazmaktan çekiniyor. Ben nasıl yazacağım ki diyor. Güzel bir örnek bulamadıysa. Tabii. Denk getirmemiz lazım. Güzel hikayelere, güzel yazılara düzgün yazılmış makalelere, hikayelere denk getirmemiz. Herkesi kurtaramıyorsun. Yani. Tabii. Yani zaten herkese ulaşmak da çok mümkün olmadığı için Ki şeyde de e, Kayıp Dünya'nın forumunda da çıldırtan tercümeler gibi bir e, başlık açılıp e, konuyla alakalı, yani gerçekten tercüme özelinde başlayıp genel olarak edebiyata e, şey yapan, yayılan bir e, tartışma da oldu konuyla alakalı olarak. Ve eğitme, evet. Hı -hı. Yani evet, böyle evet. şey acımasız şeyler var ne yazık ki ama yani işte hani eğitim sistemini suçlasan onun da arkasında başka birileri var onları suçlasan başka bir şey çıkacak filan falan hani hiçbir yere de şey yapamıyorsun bundan oluyor diyemiyorsan ben eğitim, sistemi, eğitim sistemini suçluyorum çünkü e, öğretmen gibi öğretmenler yetişmiyor yani sefer benim eşim de öğretmen Kafasını duvarlara vurur der gibi bu nedir ya bu nedir diyor yani kendi gördükleri karşısında. Dolayısıyla ben de görüyorum. Hey Allah'ım diyorum bu adamın yetiştirdiği öğrenciden ne çıkar? E, öğrenci kendini yetiştirmek ne diyor? Evet. Neyse. Yani şey öyle bir hale geldi eğitim sistemi hakikaten. Yani... Neyse. Nefreti kurtarma muhabbetler döndürmeyin. Vatashiva Kareidoskopu Gerçi hani şey içinde podcast içinde genel olarak az çok değindik ama e, kayıp dünyaya yazmak isteyenlere genel olarak bir tavsiyen hani böyle çap diye şey e, amaca yönelik biçimde nedir? Yani bu tabi sadece kayıp dünyaya değil e, hani yazmak isteyenlere tavsiye ama kayıp dünya özelinde yazmak isteyenlere yani, e, yani bazı epey... şartları var kayıp dünyaya yazmak isteyenin bazı şartlara uyması lazım. Oraya gelmeden önce şunu koydum, bir şey yazmak isteyen adam çekinmeden yazmalı. Yani, güzel oldu mu, acaba ben yazsam güzel olur mu, ben becerebilir miyim dememedi kimse. Beceremese de yazmalı, çünkü beceremediğini tırtıklayarak, düzelterek, üçüncü, dördüncü yazarak güzel bir şeye çevirebilir. Kayıp bir dünyada yazmak isteyen de, bir, bilgisayara dikkat edecek. iki Türkçe kurallarına dikkat edecek. Üçüncüsü çok uzatmayacak. Çünkü internetten yazı okumak boş. Tabii. <gülüyor> ya sadece bunlar değil tabii. Bir sürü şey var. Kayıt Dünya'nın e, yazmak isteyenler için kayıtlarda yazarlık bölümü var. Oradaki uyarılara dikkat eden, yazılarını Kayıt Dünya paylaşmak isteyen herkese açık. Sana senden değil. yaş sınırı yok. Türk sınırı var. <gülüyor> <Ne kadar? gülüyor> Tür sınırı Türk var. <gülüyor> Tür sınırı var. Çünkü geçenlerde bir şair arkadaşımız şiirlerini bir yayınlamak istedi. Edebiyat tesisi misiniz dedi. Edebiyat tesisi ama her edebiyatın tesisi biliriz dediklerinde. Kayıp dünya ülkelerine uyan ve yazılarını paylaşmak isteyen herkese açık. Bir de şey sorayım. E, zamanında yaz, yaz yaz yazarlık dersleri yapılmıştı kayıp dünyada. Evet, her an ediyor. doğrusu baştan başlıyoruz. Ha evet. İşte onunla alakalı bir şeylere karar verdin mi acaba? Hani ne zaman olur, nasıl olur, kim yapar? Ee, ne zaman olup kim yapar gibi. belli değil ama nasıl yapılacağı belli oldu. Hı. E, bu işi bilen, e, bunu okumuş biri tarafından, yani yazarlık ve üretim üzerine hem tecrübesi hem eğitim bilgisi olan biri tarafından yazılacak. E, bunu arıyorum, e, bulduğum zaman dört elle sarılacağım. Ve şöyle, yazarlık dersleri e, bazı arkadaşlar tarafından yanlış anlaşıldı, onu açalım. E, Yazar böyle olunuz dersi değil. İsmi Yazarlık dersleri ama bir hikaye veya makale yazımında dikkat edilecek şeyler, akıcı olması için bakılması ve dikkat edilmesi gereken noktalar. Bir hikayenin ya da makalenin eser sayılabilmesi için, yani yücel değeri olabilmesi için nelere gereksinim vardır? Yazacaksanız adam gibi bunlara bakarak yazın. Kılavuz Yazarlık dersleri. <Gülüyor> Bir kurgu nasıl olmalı? Yani kayıt dünyada yazmak için veya herhangi bir yerde yazı yayınlamak için bu yazarlık derslerine uymak zorunluluğu yok. Bu sadece bakmak isteyenler için bir kılavuz. Tabii. Ya da kendi Bak. yazısının daha kaliteli olmasını isteyenler için ben neyi atladım diye madde madde kontrol edilecekleri bir e, kaynak olacak. Hı hı. Yani esasen bir bu yazarlık da. kılavuzu e, online olarak ortaya çıkarılmaya çalışılan, daha önce de yapılmış olan Gerçi bir öncekinin hı hı. E, sadece online yani çevirim biçimde e, şeyi yoktu e, kalmamıştı Yok, sonra, e, atölyeler falan yapılıyordu. E, bu hı, sefer evet. atölye olur mu? Onun hakkında bir fikrin var mı yapabilirsek, acaba? Yapabilirsek olur ve olmasını tercih ederim. Hm. Ya yani özellikle öyle olmasını da istiyorsun yani. Evet elbette. Evet. Hmm, peki. peki. Ee... Hakkınsın. Ben yani sadece anlatan için değil, dinleyen ve bu işe bu işe vakit ayırarak ilgilenenler için de çok faydalı. Tabi. Ben eski yazılar derslerini hatırlıyorum, Bayağı e, iyiydi yani. Gerçekten insanı geliştirebilecek e, şeylerdi. Yine şey es, eski arşivlere geliyoruz. Arşivler internette mevcut. <gülüyor> <Yani> arşivleri toparlayacağım. <gülüyor> Allah bilir toparlayacağım onu. Böyle gitmeyecek çok salladım biliyorum. Yani çok oyalandım arşivleri toparlamaktan ama benim de başka işlerim de var. E tabii abi yani neticede bu sadece kayıt hobi... niyatik. Yani, kayıt niyatik. Yani, e, kayıt niyatik. dışında ilgilenmem gereken şeyler ağırlıklı olduğunda kayıt dünya maalesef ikinci sıraya, üçüncü sıraya gittiği oluyor. Mecburen, mecburen. Yani herkesin bir hayatı olduğu için evet. her ne kadar hani... birkaç editör de değiliz. Tek editör var. Doğru tabii. Eskiden birkaç editör yani her dal için ayrı bir editör vardı bir de. Evet. Fantastik editörü, bilimsel editörü, makalelerle ilgilenen ayrı bir kişi, redaksiyonla ilgilenen ayrı bir kişi. Tabii. Hey gibi da... günler. <gülüyor> Hakikaten. Hep baziden kardeşim. Vallahi evet. Ee... Peki senin görüşün ne? Hangi konuda abi? hep ne yapıyorsun? Ya ben dediğim gibi şeyin kayıp dünyanın tekrar çıkmasından çok memnunum ama öyle böyle değil. Ya ve şu anda hani bir miktar e, içerik problemi e, mevcut da olsa mevcut. şey hani yazar ve yazı sayısı az çünkü hani eski şeylerine henüz erişemedi tekrar. Ama umut vadediyor yani. Ben net olarak e, şey yapıyorum. Beğeniyor, ilgi ve e, şeyle takip ediyorum. Adam olur yani. Şevk. <gülüyor> bulamadım kelimeyi mi <gülüyor> ya? <gülüyor> ee, i̇nşallah bu rekortajlar devam eder. Beni birinci sıraya aldığınız için çok teşekkür ederim. Kadevde çok ailesine ve mevziğimde sana. Ben de katıldığın zamanını bana ayırdığın ve böyle uzun uzun konuştuğun muhabbet ettiğin ve bütün saçmalamalarıma katlandığın için teşekkür ederim. Güzel ben bir, de sana e... benim katlandığın <gülüyor> için teşekkür ederim. <gülüyor> Güzel bir konuşma oldu. Bunu bir ara tekrar yapalım. Daha elimizde tekrar konu biriksin. Kayıp Dünya'nın projeleri yapalım. biraz daha gelişsin. Sağlık, mutluluk ve esenlik temennilerimiz. Sağlık, mutluluk ve esenlik temennilerimiz. Sağlık, mutluluk ve esenlik temennilerimiz. Neyse. Öyle bir şey. Hadi görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor> Kalideskop Podcast'in bu bölümünün de sonuna geldik. Altı ulu olan söyleşimiz böylece tamamlandı. Henüz elde yeni bir röportaj olmadığından önümüzdeki cuma burada olup olamayacağımıza emin olamıyorum. Ama siz yine de buraya gelip bir kontrol edin. Belli olmaz. Belki bir şeyler kotarmış oluruz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Kalideskop Podcast'ı dinlediniz. Bu podcast'in içeriği Creative Commons Attribution Non-commercial Share-alike 3.0 Unported lisanslanmıştır. Yani bu içeriği kesebilir, biçebilir, buradan yola çıkarak yeni bir şeyler üretebilirsiniz. Ama bu yayının içeriğini, bu yayına itaaf etmek, benzer bir paylaşım lisansıyla paylaşmak zorundasınız ve ortaya çıkardığınız ürünü gelir elde edecek bir şekilde kullanamazsınız. Bu bölümle ilgili notlara podcast kldekepe.com adresinden ulaşabilirsiniz. Intro ve outro müziği 2012 adlı grubun lübert adlı eseridir. Bu şarkı PotSafe Music Network'ten alınmıştır. PotSafe Music Network'e müzik.potsafe.com adresinden ulaşabilirsiniz.